Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve salat ve salam Allah'ın Rasulüne ve ala alihi ve kıyamet gününe Çok değerli mümin kardeşlerim Allahu Teala insan yaratmak istedi ve yarattı Babamız Adem Aleyhisselam ve Milyarlarca insan yarattı. Bir. iki. O yarattığı insanların, bir de cinlerin, onları da ayrıyeten yarattı, kendisine kulluk yapmalarını istedi. Ben sizi yarattım. Ama başıboş değil, bana kulluk yapacaksınız. Buyurdu. 2 3 İnsanlar e nasıl kulluk yapacağız demezsinler diye onlara kulluğu nasıl yapacaklarını anlatacak peygamberler gönderdi. 3 Bu peygamberler insanlara Allah sizi cennetine çağırıyor, cehennemine düşmeyin diyor. Bunun için de iman edin, ibadet yapın, haramlardan kaçının ha dediler. Bütün peygamberler, 124 bin civarında peygamberin dünyaya gönderildiğine dair bilgilerimiz var. Bunlardan 25 tanesi de Kur'an-ı Kerim'de adlarıyla zikrediliyor. Değerli kardeşlerim, bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen peygamberler çok yöresel geldiler. Ne demek yöresel geldiler? Mesela Konya'ya geldi. Mesela. Mesela Urfa'ya geldi. Mesela Yemen'in bir kasabasına geldi. Ve çok önemli bir noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dışındaki peygamberlerin tamamı hayatları boyunca peygamber olarak kaldılar. Onlar eceli gelip vefat edince insandılar çünkü. Allahu Teala onların yerine başka bir peygamber gönderdi. Mesela Davut Aleyhisselam vefat edince oğlu Süleyman Aleyhisselam peygamber oldu. Hemen hemen bütün peygamberlerde tablo böyledir. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'a sağlığında iman edenler onun ümmetinden oldular. O vefat edince onun yerine gelen peygambere iman edenler onun ümmeti oldular. O yeni gelenin ümmeti oldular. Yalnız, yalnız. Bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün dünyaya peygamber olarak geldi ve İsrafil aleyhisselamın sura üfüreceği güne kadar kalmak üzere peygamber olarak geldi. Peygamberliği o güne kadar kalacak. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber oldu. O gün hangi gün idiyse, o günden ta dünyanın sonu geldi. İsrafi aleyhisselam yıkılsın diye sure ufürdü gününe kadar. Yaşayan bütün milyarlarca ne kadarsa insan, Muhammed Allah'ın peygamberidir demedikçe cennete girmeyecek. Belki bunun istisnası ne olabilir? Himalyalarda bir kovukta bir aile var. Şehirle bağlantısı yok. Yapraklardan çamaşır yapıyorlar kendilerine. Varsa dünyada böyle bir yer. İnsan tanımıyorlar, bir şey bilmiyorlar. Yaşayıp yaşayıp ölüyorlar orada. İse belki onlardan bir sorumluluk olmaz. Bunun dışında uygarlık gören İnsan toplumuna karışan herkes Allah Celle Celaluhu, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine iman edilmesi için peygamber olarak gönderdiği kabul etmek zorundadır. Eğer cennete girmek istiyorsa. Bunun alternatifi sonsuz cehennemdir. Kardeşlerim, dedik ki peygamberler ölünce onların peygamberliği de bitmiş, görev süresi bitmiş oldu, yeni gelen peygambere iman edildi. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşunca, vefat edince böyle olmadı. Peygamberliği hala devam ediyor. Kıyamet vaktine kadar da, devam edecek. Peki nasıl insanlar onu bilecekler, tanıyacaklar, iman edecekler? Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam beraberinde getirdiği kitap Kur'an bütün insanlığın Peygamberi bulması için duruyor hala ve duracak. O kitap değişmeyecek. Bir. iki, Diğer, on binlerce peygamberin aleyhisselam cemiyen hiçbirine nasip olmayacak şekilde bizim peygamberimizin aleyhissalatu vesselam günlük hayatı, yaşantısı, tavırları o gün yaşayan ilk Müslümanlar eliyle bir sonraki kuşağa, daha sonraki kuşağa, daha sonraki kuşağa ulaştırıldı. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam mesela, önceki peygamberlerden olan Musa Aleyhisselam, vefat ettiğinde onun da bir kitabı vardı, Tevrat'tı bu kitap. Ama insanların elinde böyle yazılı Tevrat, Vardı, o Tevrat'ın en pratik şekli olan, uygulama şekli olan, o Peygamber Musa aleyhisselamın günlükleri, yaşamı, sosyal ilişkilerine ait bilgiler kayıt altında değildi. Aradan çok geçmeden bir Tevrat var, o Tevrat'ın ona gelen peygamberi Musa tarafından aleyhisselam nasıl yaşandığına dair notlar yok ortada. Bu ne sonucu oluşturdu? Zaman ilerliyor, insanın imkanları genişliyor, Tevrat'ı insanlar kendilerine göre yorumlamaya başlıyorlar. Bu sefer alıyorlar ellerine kalemi, Musa olsa böyle yapardı diyor. Musa aslında bunu kaldırırdı diyorlar. Bir bölümü kaldırıyorlar. Oynuyorlar kitabıyla. Öyle olunca da Allah onu kaldırdı. Zebur'u getirdi. Aynı şey Davut Aleyhisselam'ın Zebur'u. Onun başına geldi. Allah onu da kaldırdı. İncil'i getirdi. Böyle muradetti etti allah Teala. Yoksa zorlanıp yapılmış bir şey değil bu. İncil'in başına aynısı geldi. Sonra Kur'an gelince... Kur'an teknolojinin ilerleyeceği çağlar üstü zamanlara da taşındı ama o Kur'an'ı ilk defa uygulayan, örneklendiren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin günlükleri de geldi. Bugün hadisler dediğimiz bilgi Kur'an değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl uyguladığının açıklamalarıdır. Buna topluca sünnet denir. Sünnet bugünkü dille açıklayayım peygambere ait kültür demek. Yani Kur'an'ımızın prati demek. Onun için biz kıyamet günü müminler olarak dirilmemiz için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın peygamberi olarak kabul etmemiz lazım. Bunu kabul etmemiz de Kur'an'ı kabul etme şartına bağlı. Kur'an'ını kabul etmeyince peygamberi niye kabul edeceksin ki zaten? Ölmüş gitmiş bir peygamber deyip keyif sürersin o zaman. Kur'an'ı da raflarda duran bir hatıra kitabı gibi değil, ruhullarda yaşayan bir pratik kitap olarak görebilmemiz için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahip olmamız lazım. Bunun için diyoruz ki bu asırda veya herhangi bir asırda ben Müslümanım diyen herkes sünnete ehil olmak zorundadır. Buna ehli sünnette diyebiliriz. Onun için ehli sünnet olmak bir yerde doğup büyümek filan tip sakal bırakan bir aileden olmak demek değildir. Bu mantıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetini yaşam tarzı kabul etmek demektir. Böyle olmadıktan sonra pek bir anlamı yok ehli sünnet olmanın. Biz biraz ileri bir uç götürerek diyebiliriz ki ehl sünnet olmak, bir mezhebin adı olmaktan çok Müslüman olmak demektir. Çünkü sünneti kaldırdığın zaman, onu bir fantazi, ertelenebilir bir kültür olarak gördüğün zaman, kaldırdığın şey aslında Kur'an-ı Kerim olur. Ve sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygambere iman ettiğini söylüyor bir insan ama onun hayatında, evinde, yaşam tarzında o peygambere ait hiçbir hatıra yok. Bu mümkün mü? Bunu kabul edebilir mi bir Müslüman? Biz sünnete bağlılığı, yani bu sünnettir dendiği zaman Buna bağlılığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemeze sevgimizin, hürmetimizin belgesi olarak kullanırız. Aksi takdirde sözlü bir iddiadan ileri gidemez. Bizim peygamberi seviyoruz sözümüz, saygımız var sözümüz gitmez ileri. Bu nedenle kardeşlerim, bizim evimiz mümince mi, müslümanca mı diye bir göz gezdirdiğimiz zaman, o evde ne kadar sünnete uygunluk var, onunla anlarız bunu. Sünnete uygun olmak bir perde şeklinden anlaşılmaz. Koltuk çeşidinden anlaşılmaz. Peki nereden anlaşılır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzının içimize sinip sinmemesinden anlaşılır. Ben evlerimiz sünnet evi olsun. Sünneti din olarak görelim. Böyle bir arzumuz olsun istiyorsak bunu en pratik bir şekilde Tavsiye edeceğim şey kardeşlerim evimizde Riyazu Salihin isimli hadis kitabını ailece okumaktır. Bunu tavsiye ediyorum. Riyazu Salihin'de 1800 civarında hadisi şerif var. Yani 1800 kere Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı. Filan sahabi peygamberin önünde şöyle yaptı, ona şu cevabı verdi aleyhissalatü vesselam. Şeklinde 1800 cümle var. Bunların birkaç yüz tanesi, belki 250-300 tanesi tekrardır. Mesela şöyle abdest alırdı da, da konuşuyor hadisi abdestten sonra şöyle yapardı, o hadisin içinde geçtiği için, onu bir kere daha başka yerde de anıyor. Ortalama, 1500 diyelim, Resulullah dedi ki, yaptı ki, gördü ki, gibi cümle vardır. Biz, evimizde bunu, alıp uyguladığımız zaman, en azından, en azından, 1500 kere, belki 2000 kere sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Bunların her biri evimize çakılmış çivi gibidir Allah'ın izniyle. Vida gibi evimizi perçiller, evimize huzur ve bereket gelir. Yoksa sünnet evi olması için evimizin bir boya çeşidi, bir renk çeşidi, Mekke'den getirilmiş bir parfüm, bir koku, hacı kokusu evde sürmek, böyle şeyler değil. Hatta kardeşlerim çocuklarımızın sünnet, erkek çocuklarımızın sünnet ettirilmesi bile evimizin sünnet evi olması için yeterli değildir. Kesinlikle akıllarımızın sünnileşmesi gerekir. Sünnileşmek ne demek? Sünnete göre düşünmek demek. İdraklerimiz, hissiyatımız sünnete uygun olması lazım. Kesinlikle. Aksi takdirde din, kulluk adım adım bizden uzaklaşır. Ya da biz kulluktan uzaklaşırız. Şimdi sözümün başına tekrar döneyim. Dedim ki Allahu Teala insan yarattı. Insandan kulluk yapmasını istedi. Nasıl olacağını öğretmek için peygamberler gönderdi. Peygamberlere örnek alın dedi. Peygamber ölünce insanlar öbür peygambere gittiler. Bizim peygamberimiz öldü. Başka bir peygamber gelmeyecek ama o peygamberimizin mirası, kültürü, sünneti avucumuzdadır kitaplarımızdadır, masalarımızda, kütüphanelerimizdedir. En azından Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bu perspektiften bakmalı. Sünnet öyle keyfine göre yapıp yapmakta serbest olacağın bir şey değil, idrakin adı, düşüncenin adı, hayata bakışın adıdır bu. Dilerim Rabbim, bu mübarek sünneti nefes nefes ailece çocuklarımızla eşlerimizle yaşayacağımız evlerimizin duvarlarının ve perdelerinin dahi bunu soluklanabileceği bir maneviyata dönüştürmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu